buyurarak iki yüce sıfatını, iki yüce ismini zikretmiştir. Besmele-i de bu iki ismi şerifi tefsir etmedik. Çünkü Fatiha-i de geleceğine havale ettik. Bugün de bu mübarek ismi şeriflerin tefsirine geldik. Er al-Rahim öyle büyük Allah ki Celle Celaluhu o bütün hamdler Kendisine mahsus olan zat, bütün övgüler, hamdler, şükürler, fenalar kendisine ait olan zat hangi sıfatlerle muttasıftir? Hangi yüce isimlerin sıfatların sahibidir? Er-Rahman, Rahman sıfatıyla muttasıf. Yani mahlukatına, icat ettiklerine, var ettiklerine, yarattıklarına, merhamet etmekte, acımakta, nihai dereceye, son dereceye varan, hakiki nimet verici, Er-Rahim, Rahim, Rahim sıfetiyle muttasif, son derece ziyade hakiki nimet vericilikle, mevsuf olan, Allah'a mahsustur, bütün hamdler. Tabi zaten, bütün hamdlerin Allahu Teala'ya mahsus olmasının da, bu sayılanlar birer, talili yani sebebi, illetini beyan mahiyetindedir Çünkü niye bütün hamdler Allah'a maksus Çünkü Rabbil Alemin Bütün alemlerin Rabbidir Var edicisidir yoktan e, Var edicisidir yetiştiricisidir Kemal erdiricisidir terbiye edicisidir Yöneticisidir çünkü Ar rahman. Tabii ki bütün hamdler ona Maksustur e, ondan başka e, Acıyan mı var Acısa elinden bir şey gelen mi var Anam babam sana acır Ha Ben hastayım şimdi anam babam bana acır Ne gelir elinde benim hastalığımı geçirebilir mi? Benim derdime deva yaratabilir mi? Benim ömrümü uzatabilir mi? Fakirlikten beni kurtarabilir mi? Yapamaz. Acıram mı? Elinden bir şey gelmez. En yakınımız, en iyi iyiliğini gördüğümüz insanlar ana babalarımızdır. Tabii ki onlara teşekkür borcumuz var. Ama o nimetleri bize e, onlar mı verdi? Yok, Allah Teala verdi. Onları sebep etti. Sebep oldukları için. E, Şükran borcumuz var. Hakları var üzerimizde ama hakiki nimet verici ancak Allahu Teala'dır. Çünkü gerçek manada nimetleri o yaratıyor. O yaratmasa ne anan sana süt verebilir, ne baban sana haçlık verebilir, ne efendim doktor sana şifa verebilir, ne hoca sana ilim verebilir. Kimseminin elinden bir şey gelmez. Tabii ki bütün hamdler Allah'a mahsus olacak. Çünkü o Rahmandır. O çok acıyandır. O nimet veren ve gerçek manada münim-i hakikidir. Diğer nimet verenler onun elçileri, sebepleri, vesileleri mahiyetindedir. Zenginin biri çok cömertmiş de ona diyorlar ki sen hiç kendini beğenmiyor musun ya? Bu kadar cömert bir zengin daha dünyada yoksa Bu sana nasip oluyor hiç içine böyle bir benlik gelmiyor mu? Ya nasıl gelsin? Ben deli miyim diyor ya. Neden? Ya ben diyor kazandaki çorbayı efendim tabağa döken bir kepçe maahetindeyim diyor ya. Kepçe diyebilir mi ki ben bu çorbayı ben yaptım. Bunun suyunu ben mi yarattım? Bunun mercimeğini ben mi yarattım? Tuzunu ben mi yarattım? Ocağını ben mi yarattım? Bir çorba pişene kadar ne kadar Allahu Teala'nın halkı yaratması icadı devreye giriyor. E kepçede ne yapıyor? Kotarıyor. Efendim çanaktan alıyor. Çömleğe döküyor diyelim. Tencereden tabağa döküyor. E şimdi bu kepçedese ki bu çorbayı ben veriyorum sana. Ne kadar yanlış söylemiş olur? Onun için Allahu Teala ve teccadhez Hazretleri, bütün nimetlerimizin yegane sahibi ve maliki veli nimet Türkçeleşmiş bir laftır. Veli nimetimdir benim bu adam. Ne demek? Veli nimet nimetin sahibi demek. Sende olan bir faziletin, bir nimetin sende bulunan bir iyiliğin efendim sahibi. Kimdir veli nimetimiz? Bütün nimetlerimizin yegane sahibi. Ancak Allahu Teala'dır. Allahu Teala yaratmasında bakalım kimden kime fayda gelecek? Hepsini yaradan o. Onun için insan Rabbimizin rahmetine kalk olduğunu, ilahi rahmette olduğunu, ne büyük rahmetlere mazhar olduğunu iyi düşünmelidir. Rahman lafzı, Arap dilinde son derece acıyan manasını ifade etmekte olup, tabi bu acıma tabiri, yani merhamet Türkçeleşmiş ama Arapçadır, rahmet Türkçeleşmiş ama Arapçadır, acımak Türkçedir. Bu mefhumlar bizden birimizin acınması gereken, acınacak halde olan diğer bir yaratığa karşı yumuşaması, tesirlenmesi, etkilenmesi, duygula duygulanması, efendim, duygusallaşması, bunun neticesi olarak işte gözlerinin yaşarması, tüylerin ürpermesi sair belirtilerle açığa çıkan bir hadisedir. Bunun da bir neticesi vardır ki ne yapar? E bu etkilenme neticesinde acıdığı mahluka ihsanda bulunur, iyilikte bulunur. İşte bakarsın ki efendim, bir çocuğu bırakmışlar yolun ortasında, kundakta, bırakırlar caminin avlusuna. Polisler Allah razı olsun, e, emniyet görevlileri. O çocukların babası gibi, anası gibi onları toplarlar, efendim, götürürler, onlara isim takarlar, onlara bakarlar. Allah razı olsun onlardan. Çok hayırlara vesile olurlar, emniyet mensupları. E şimdi bir çocuğu görürsen, e çocuk aciz durumda, gözünden sineği kaçıracak gücü yok, kundakta bebek, kedi gelse yiyecek. E ona ne kadar acırsın? Allah Allah bunu. Kayadan mı çıktı bu ya? Bunun için anası babası yok mu? Ne merhametsiz insanlar var. Bırakırlar çocukları yolun ortasına giderler, çöp kutusuna koyarlar giderler. Acırsın, tabii ki acıyacaksın. Efendim, bırak insana... İnsan yavrusuna, insan kedi yavrusuna, köpek yavrusuna bile merhamet edecek. Acıyacaktır. Bakarsın bir kedi, aç, susuz bir köpek, susuz, aç, hasta, topal. E ben bir tane topal köpek görsem ne kadar acırım, ne kadar acırım ya. İnsanda merhamet olacak, acıma işçi olacak. Hiç. Merhametsiz insan, Allah'ın sevgisine mazhar olun. Tehelleku ahlak ahlakıyla. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Huylarından takının Mevlana'nın ahlakı Mevla'mızın isimleri Mevla'mızın sıfatlarında bize ne kadar örnekler vardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ma min Allahu Teala kulları içerisinde ancak kime acır acıyanlara acır. Bu kadar kullar var. Allahu Teala onların onlardan dilediğine rahmet buyuracak. Azab men Dilediğine azap eder, dilediğine rahmet eder. Merhamet eder, acır. Buyuruyor. Peki o Atik Kerim'de dilediğine buyuruyor. Bu hadisi şerifte, hadis i şerif de Buhari hadis-i şerifi, Müslim hadis-i şerifi Atik Kerim'deki dilenenleri Allah'ımızın rahmetine mazhar buyurmayı murad ettiği kullarının kimliğini bize Tarif ediyor. Allah Teala kullarından dilediğine merhamet eder. Peki kimi diler? Merhametine tahsis eder, rahmetini ona tahsis eder. Kulları içinden ancak acıyanlara acır. Mel la la yurham. Bu da Bukhari Müslüm hadisinde. Acımayana acınmaz. İnsanlara acımayan, kullara acımayan, hayvanlara acımayan insan Allah tarafından rahmete mazhar olmaz. Onun için demek ki acımak çok seçkin bir sıfattır. Merhametli olmak çok önemli bir vasıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları öptüğünü, sevdiğini, okşadığını görünce Ya Resulullah sen çocukları öper misin? Benim bu kadar çocuğum var hiçbir kere daha öpmemişim. Deyince Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Evet. Kalbinden acıma hissini Allah'ın söküp çıkardığı bir adama ben ne diyeyim? İnna adı rahmet. Bu bir rahmettir, bu bir acımadır, bu bir şefkattir, bu bir duygusallıktır. En merhamu'llahu me bi'ibadihû rahama. Allah Teala kullar içinden ancak acıyanlara acır. Onun için şimdi burada acımaların farkı vardır. Ne bakımdan farkı vardır? Allah Teala'nın acımasıyla kulların Acıması çok farklı şeylerdir. Zira bir insan dediğim gibi yolda kaza geçirmiş birine acır, efendim onun acısını paylaşır, onun durumuna hatta yedi kat yabancıya bile insan bazı kere o kadar acır ki ağlama bile başlar. Bunlar güzel şeyler. Ancak bu acıma neticesinde tabii bir üzüntü gelir, bir etkilenme gelir, dediğim gibi gözyaşı gelir. Bunun da peşinde bir ihsan, iyilik gelir. Yani işte onu orada kaldırır, yardımcı olur, ambulansa taşır, ambulans çağırır. Yahut arabasını alır, arabasıyla onu götürür hastaneye. Yahut işte o kedi köpe acır ona bir e, ciğer verir, su verir. Efendim hayvanı açlıktan kurtarır. Efendim bir bebeği bulur dedik işte çocuğu acır götürür onu. E, kimsesizler yurduna teslim eder saire. E bir fakir görür, dilenen birini görür ona para verir. Ekmek verir. Bunlar hep bu acımanın neticeleridir. Ancak Allahu Teala'da bu gibi e, haller söz konusu olmadığından sade gayesi ve neticesi Allahu Teala hakkında mülahaza edilebilir. O da nedir? İnan ve ihsanda bulunmasıdır. Yoksa tabii Allahu Teala'da duygusallık olmaz. Allahu Teala'da bizim gibi hisler, duyular, duygular olmaz. Allahu Teala efendim bizim gibi ağlamaz, bizim gibi gülmez. Allah Teala bizim gibi üzülmez, Allah Teala bizim gibi etkilenmez. E demek ki burada Rahman ismi şerifi, vasfi şerifini nasıl anlıyoruz? Şanına layık olacak bir merhamete Allah Teala ve Teakkadhes Hazretleri malik ve sahiptir ki bu rahmetinin eşsiz rahmetinin sonsuz rahmetinin bir neticesi olarak ne yapar? Ha biz acıdığımız kişilere ne yaparız? iyilik yaparız. Allahu Teala da rahmetiyle ne yapar kullarına? İyilik yapar. O yaptığı inam, ihsan, lütuf, ikram, fazlü keremler bütün nedir? Neticedir. Ondan evvel bizim yaşadığımız haller, be belirtiler, üzüntüler, du duygusallıklar Allahu Teala hakkında geçerli değildir. Çünkü Allahu Teala bizim gibi sonradan yaratılanların vasıfları gibi Tegayürlere, e, değişikliklere e, maruz kalmaktan münezzehtir. Bizde ne olur? Bazı kere acıma duygusu gelir, bazı kere sinirleniriz bir şeye, gazap, öfke duygusu gelir. Bazı kere duygusuzluk hasıl olur, kaya gibi, taş gibi oluruz. Bazı kere ağlarız, bazı kere güleriz, halden hale gireriz. Çünkü mahluklar, yaratıklar hakkında bu kaçınılmazdır. E, halden hale girmeler, renkler renge girmeler, şekilden şekile girmeler, değişikliklere maruz kalmalar bunlar bizim hakkımızda kaçınılmazdır. Çünkü bizde bu manada bir istikrar aranmaz. Ama Allahu Teala ve Teâlâ'nın ezeli ve ebedi Rahmandır. Değişmeyen, değişikliğe maruz kalmayan bir rahmete sahiptir. Celle şanu ve celaluhu bu rahmetinin bir eseri olarak da bütün kullarına maddi ve manevi görünen ve görünmeyen zahiri ve batını nimetler yağdırmaktadır. Şimdi bunu böyle anlarsak ve rahmeti ve siat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Allahu u ve Teala buyuruyor. Bu her şeyin içerisinde bütün yaratıklar, Mevcuttur. Her yaratık bir şeydir. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Bu dünya itibarıyladır. Dünya itibariyle allah Teala kafire de rahmet ediyor, münafaya da rahmet ediyor, asiye de rahmet ediyor, günahkarına da rahmet ediyor, namaz kılana da rahmet ediyor, kılmayana da rahmet ediyor, dua edene de, de rahmet ediyor, küfredene de rahmet ediyor. Niçin? E, rızklısızlıklarını kesiyor mu? allah Teala onlara Efendim, sağlık vermiyor musun? sıhhat vermiyor mu? Kafir, mümin, münafık, iyi, kötü, merhametli, gattar, kafir, zalim, hain. Herkes bu dünyada aynı havayı teneffüs etmiyor mu? Aynı yağmura, aynı rahmete mazır olmuyor mu? Herkes sonrasında yiyecek, yemek bulmuyor mu? Bunlar neyi gösteriyor? Dünyada ilahi rahmetin her şeyi kapladığını gösteriyor. Ama bu her zaman böyle olacak anlamına gelmez. Bu Rabbimiz Tebaraka ve Teala hem Rahman hem Rahim olduğundan bahsediyor. Neden? Çünkü sıfatların yönleri var. Bu farkı gözeten alimlerimiz diyorlar ki Allahu Teala dünyanın da ahiretin de Rahmanıdır. Çünkü Rahman kelimesinde ne var? Harf fazlalığı var. Rahime göre Rahim kelimesi dört harf ise Rahman kelimesi Arapça olarak konuşuyoruz E tabi mimi çeken elif Gözetildiğinde Beş harfe sahiptir Rahman kelimesi Ziyadetül lafzı tedül ala ziyadetül mana Kaydesince Lafız fazlalığı mana fazlalığını gösterir O halde Rahman İsmi şerifinde Rahim ismi şerifine göre Bir ziyadelik Melhuzdur Bu ziyadeliği Alimler değişik yönlerden izah etmişlerdir. İki şekilde bunu ele aldığımız zaman, ihsan edilen, ikrama mazar kılınan zatlar, şahıslar, kişiler itibara alınırsa değişiyor, İhsan edilen nimetler tasavvur edilirse yine farklı bir yön çıkıyor. Mesela... İhsana mazhar olan Allah Teala'nın iyiliklerine, ikramlarına mazhar olan şahıslar, fertler tek tek düşünülecek olursa Rahman sıfatı, Allahü Teala'nın Rahman sıfatı ki onda fazlalık var. O dünyada müminede, kafirede de ihsanda bulunması itibarıyla ele alınıyor. Çünkü Allah Teala'nın ikramlarına mazhar olan kullar dünyada mı çok, ahirette mi çok? Hiç şüphesiz ki Dünyada çok, niçin ahiretteki ikrama herkes mazhar olamayacak ama dünyadaki ikrama kafir, münafık da dahil olmak üzere müminler de efendim zaten evleviyetle bu ikramın mazharıdırlar. E demek ki şu anda dünyada 7 milyar insan aşağı yukarı yaşıyor, toprağın üzerinde bulunan şu anda hayatta olan insanlar itibariyle konuşursak bunların şu anda hepsi dünyada Allah'ın nimetine mazardır. Var olması, yaşaması, nefes alması, yemesi, içmesi sayısız nimetler. Bunlar deli sayar gibi sayacak değilim. Ama bu 7 milyar insan içerisinde ölümden sonra şu anda ölenler, bu gece ölenler, yarın ölecekler ve böylece her gün ölenler ahirete gidenleri düşünürsek. Bunların hepsi Allah'ın rahmetine mazar olacak mıdır? Olmayacaktır. Neden? Çünkü iman ile ölenler bu rahmeti kazanacaklardır. Kafir olarak ölenler mahrum olacaklardır. Ne buyuruyor? Estağfurullah rahmeti ve sıhhat şey. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Ama bu dünya itibarıyladır. Dünyada bundan herkes hissesini nasibini almaktadır. Ama feş ektubuha yakında ben o rahmeti yazacağım, ayıracağım, özelleştireceğim. Bak özelleştirme devamlı devrede. Devamlı özelleştiriyorlar bir şeyleri. Allah Teala da buyuruyor ki bu dünyada Hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Zevk u diyorsunuz. Bu böyle devam eder zannetmeyin. Ben bu rahmeti özelleştireceğim diyor. Kime tahsis edeceğim? Lillazina <gülüyor> yettekûn. Haramlardan sakınanlara. Emirlerimizi tutanlara. Beş vakit namazı vakti vakti kılanlara. Ramazan-ı Şerif orucunu tutanlara. Vecûne <gülüyor> zekat, zekatlarını verenlere. Zengin işler, nisabın mal Hacca gidenlere, farz ise kendilerine, şartlara haizseler, faiz içki, zina, kumar gibi adam öldürmek, büyük haramlar, büyük günahlar. Bunlardan sakınanlara, adam öldürenler hiç mi korkmuyorlar? Yarın ahirette Allah'ın rahmetinden mahrum olacaklar. Nasıl kan döküyorlar? Nasıl bu terör, terör yapıyorlar? Mayınlar diziyorlar, uzaktan patlatıyorlar, bu kadar askeri polisi şehit ediyorlar. Bunlar hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Zerre kadar imanları yok mudur ya? Hiç ahiret hesabı yok mudur bunlarda ya? Bu kadar vatan evladını şehit ediyorlar. Bu Mehmetçik, bu insanların çocukları, ana baba kuzuları gidiyorlar askere vatanı muhafaza için, İslam'ı müdafaa için, namuslarımızı korumak için. Bunlar Serhat boylarına nübet tutuyorlar. Efendim bu milletin güvenliği için, emniyeti için bu kadar fedakarlık ediyorlar. Aylarca asker ocağında allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, peygamber ocağında onları muhafaza buyursun. Bu kadar fedakarlık ediyorlar. Sen kalkıyorsun, Adamların mayına bastırıyorsun, öldürtürüyorsun. Bun, nasıl kokmuyorlar bunlar? Zerre kadar imanı olan adam öldürebilir mi ya? Adam öldürenler mahşere çıktığı vakit ellerine sancak verilecek. O sancakta ne yazacak? Hâdâ bir mirrahmetillâh. Bu adam katildir, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Bak Allah'ın rahmeti, ne dedim sana? Rahmet özelleşecek dedim. Şimdi rahmet herkese var, katil de yiyor, içiyor. Bu kadar askere, polise, kurşun sıkan, onlara mayın patlatan hainler, teröristler, onlar da yiyor, içiyor dünyada. Ama öldükleri gibi cehennemin dibini boylayacaklar, rahmetten mahrum kalacaklar. Bu rahmetten insan başını boynunu çıkarır mı ya? Olacak iş mi? Bu vesileyle Allahu Teala'dan askerlerimize, polislerimize, şehit olan bütün vatan evlatlarına rahmetler, ilahi rahmetler, kargay rahmetler, bolca rahmetler. İhsan buyurmasını niyaz ediyoruz. Bu kadar evler, ocaklar, şey ailelerine baş sağlıkları diliyoruz. Allah sabırlarını artırsın, ecirlerini, mükafatlarını bol etsin, ihsan etsin. Yani içlerimiz kan ağlıyor. İnsan haber seyredecek hali kalmıyor. Bir haber dinleyeceğim desen o şehitlerin haberleri insanın yüreğini dağılıyor ya. Niye bu rahmetten kafalarını çıkarıyorlar? Bu dini bin İslam'ı bu milleti anlatalım. Bu anlatma vasıtalarına yol açalım. Bu yayınlar yapılsın, bu duyurular yapılsın. Zerre kadar imanı olan, Allah'a inandım, peygambere inandım diyen, öleceğine dirileceğine inanın, ahirete iman eden, bir Müslüman kanına girmesi çok büyük tehlike. Her günaha bir çare var, bir affı, bir mağfireti, bir rahmeti. Ama Resulullah buyuruyor: "Ma zalul abdu fi dini." Bir Müslüman diyor, dininde bir genişliğe sahiptir. Allah onu günahlarını affeder, lütfeder, mağfiret eder. Ama malem Yusuf demen harama. Dokunulmazlığı olan, suçsuz, günahsız bir insanın kanına elini bulaştırmadıkça af-ı var. Ama bir Müslümanın kanına girerse işte o zaman diyor Allah ona o geniş sahaları dar eder. Dünyasını ahiretini zindan eder. Cehennemde onu helak eder. Olur mu ya? Rabbimiz ve men yaktül müminen müteammida. Kasten bir Müslümanı öldüren. Yanlışlık yok. Şu yok bu yok. Bazı kere hani efendim Seviniyorlar düğünde atıyorlar bir şeyler Bunu da yapmayın Böyle şeyler yapılır mı ya silah atılır mı kardeşim Meskun mahallelerde izinsiz şusuz busuz Kalkıyor efendim takım kazandı diye Ortalığa silah atıyor e, Düğün var diye silah atıyor O arada balkondaki birini isabet ediyor Çocuk ölüyor bu kadar insan ölüyor Bunlar haram ama hadi tabi burada bir kasıt yok Kasıt yok ama yine de bunlar Caiz değil Allah muhafaza bunlar da vebal Ve lakin bir de kasıtlı Adamı suç cücüne kalkıyor öldürüyor ya. Fe cehennem cehennemu haliden fiya. Bunun cezası cehennemdir ki Allah buyuruyor. Ebedi kalacak hiç çıkmayacak. Ve gıdballahu Allah ona bir kızdı bir gazap etti. Yarın Allah'ın gazabı seni ateşten çok yakacak. Ve le'anehu ona lanet etti. Rahmetinden tard etti. Lanet nedir? Bak er rahmanı okuyoruz. Bu kadar geniş rahmete karşı adam öldüreni diyor rahmetimden kovdum. Ona zerre kadar rahmet isabet etmeyecek. Allah ona çok büyük azap hazırladı Dağlar dayanmaz O cehennemin azabına O cehennem ateşinin bir damlası Dağların üzerine düşecek olsa Bütün dağlar akar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Erir akar Dünyanın dağları cehennemin bir damlasına dayanamaz buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Onun harareti şiddetinden Levenne katraten Kataratne Zekum. Cehennemin zekkumlarından bir damla damsı ala dünya, dünyanın dağlarının üzerine, bu kadar muhkem dağlar, bu kadar büyük dağlar. Lemaat min şiddeti harya. Onun sıcaklığının şiddetinden o bir damlayla diyor, bütün dünyanın dağları, efendim, akar, bütün e, su gibi kayar diyor. Peki bu kadar, bu zekkum sana yedirilecek, variler, gıslinler, için dışına çıkacak, efendim, Böyle büyük azaplar hazırladım Allah buyuruyor. Sen niye bu rahmetten kendini uzak ediyorsun, lanete kendini çarptırıyorsun? Hiç adam öldürülür mü, insan öldürülür mü ya? Onun için fesek Allah buyuruyor ben rahmeti dünyada herkese kuşattım, kaplattım rahmetime ama ahirette bunu özelleştireceğim. Kime lillezine ettekun. Haramlardan sakınacak. Efendim, insan kanına... Girmekten sakınacak, insanın ırz ve haysiyetini rencide etmekten sakınacak, haramlardan sakınacak, kul hakkından sakınacak, gasptan, efendim çalmaktan, hırsızlıktan, zina yapmaktan, faiz yemekten, yalan demekten, milleti kandırmaktan sakınacak. Ve ütüne zeka zekatını verecek. Bizim adlerimize iman edecekler. E şimdi hoca efendi Yahudiler var, Hristiyanlar var, bunlar da Tevrat'a inanıyor, İncil'e inanıyor, kendilerine göre hayırlar, iyilikler yapıyorlar, İnsan hakları, hayvan hakları, dernekleri, bir şeyler. Efendim bu kadar Avrupa'da var bu kafirlerden, bunlar da acaba rahmetten nasip alırlar mı? Ama allah Teala buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْم۪يَّ الْم۪يَ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْج۪يلِ ben rahmeti kime tahsis edeceğim? Dünyada herkese rahmetim ulaşıyorum, ahirette ulaşmayacak. Rahmeti kime özelleştireceğim? Haramlardan sakınanlara, zikaret verenlere, bizim adetlerimize inananlara devam ediyor öbür ayet-i kerimesinde. O ahir zaman peygamberi Nebi-i Ümmi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme uyanlara ki Tevrat'ta da İncil'de de Yahudi ve Hristiyan ümmetleri Alimleri, rahipleri, hahamları, papazları Onun ismini, şanını, sıfatını, vasfını Çok açık ve net bir şekilde Bulmaktadırlar Bile bile gizliyorlar Görüyor musun? Rahmetimi o peygambere Uyanlara tahsis Uyanlara deyince ne çıktı? Bazı Yahudi Hristiyanlar var Bizim peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem Sahtekar, yalancı ilan ediyorlar Onlar rahmetten uzak Peki bazılar da var. Büyük adam, efendim üstün zeka, o da peygamber, o da gerçek peygamber diyorlar ama ona uymuyorlar. İslam'ı kabul etmiyorlar. Yahudilikten, Hristiyanlıktan ele tek çekmiyorlar. İslam'a ittiba etmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna, sünnetine ittiba etmiyorlar. Böylece kendi dinlerinde kalıyorlar. Biz kendi peygamberimize, kitabımıza tabir ama ağır zaman peygamber Muhammed Mustafa'ya da inanıyoruz. Yetmez inanmakla bu rahmete girilmez. Ya ne olacak? Uyacak. Ne demek uyacak? Yahudilikten, nasraniyetten beri olduğunu, uzak olduğunu efendim, ifade edecek ve kelime-i şehadet okuyarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdu ve diyerek iman edecek, diliyle ikrar edecek, kalbiyle tasdik edecek. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu Hazreti Kur'an'ın geçmiş bütün kitapların hükümlerini neshettiğini, şu anda sadece Kur'an'la amel etmenin geçerli olduğunu, diğer kitapların geçersiz olduğunu ama onların da Allah'tan geldiklerini, onlara iman edecek fakat amel bakımından sadece Kur'an'la amel edecek. Bütün peygamberle inanacak ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmaktan öte ittiba edecek, uyacak. E şimdi bunlar bilmiyorlar mı akır zaman peygamberi? Hak'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorlar, bile bile gizliyorlar. Tabii ki bunun başı çekenler büyük azaba çarptırlar. Sondan kuyruk olanlar da araştırmadıklarından yine azaba maruzdurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le'amne bi'ashrun min el-yahud le'amne bil-yahud. Yahudilerden 10 tane haham bana inanacak olsaydı elbette bütün Yahudiler şimdi bana inanmıştı. Demek ki 10 tane hahamın uğursuzluğu yüzünden Tevratı teharif etmeleri, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarını değiştirmeleri yüzünden bugün bir koca ümmet Yahudi ümmeti cehennemin dibini boyladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e düşman oldular. Tabi Yahudi alimlerinden inanan olmadı mı? Oldu. Abdullah bin Selam, Radıyallahu an, Kabul Ahbar ve el Kitaba alimleri var. Hele Abdullah bin Selam Yahudilerin soylu ailelerinden ileri gelen efendim. İlim ocağından Tevrat'ı en iyi bilen insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geldi, cemalini görür görmez, tabi ona bazı sualler yöneltti, ileriki derslerimizde tefsir derslerimizi takip ederseniz, inşallah Bakara suresinde önümüzdeki derslerde gelecek, o soruların cevabını aldı, لَوْلَمْ تَكُمْ فِي آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ وَكَانَ مَنْظَرُهُ يُنْ بِيْكَ haberi Hiçbir ayeti mucizesi olmasa manzarası sana haberi söylüyor ki bu haktır, bu doğrudur, bu yalancı değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki ya Resulallah ben şimdi sana iman ettim. Peşimden Yahudi alimleri heyetler halinde sana gelecekler, sualler yöneltecekler. Sen beni şu perdenin arkasına koy. Sonra e, onlara beni sor. Ben sonra gerektiğinde çıkarım dedi. Ve geldiler sorular sordular, cevaplarını aldılar. Ayrılmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine Abdullah ibni selam sizin aranızda nasıl tanınır? Sorunca Seyyidüne efendimiz olur, efendimiz, efendilerimizin oğlu olur, soylu sülalesi, alim sülaleci vardır, büyüğümüzdür dediler. Peki o bana iman etse siz de inanır mısınız? Sorusuna haşa o gibi yalancı sahtekara. inanmaz dediler. Melunlar, zındıklar bile bile hakkı gizlediler. O zaman Abdullah Ebu Selam radıyallaha'ın hemen perdenin arkasından çıkarak bunlara ''Ey Yahudiler! Sizin Tevrat'ta vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini bulduğunuz ne zaman gelecek diye yollarını gözlediğiniz kitapsızlara karşı Ya Rabbi ahir zamanda göndereceğin Peygamberin hürmetine bize yardım et diye dua ettiğiniz asırlar boyu beklediğiniz zat bu değil mi? Gözünüzle de görüyorsunuz da şu anda niye inkar ediyorsunuz deyince Hemen Yahudi pazarlığı bir ayak üstünde kırk şekle çevirir. Bu zaten bizim en soysuz adamımızdır. Bunun babaları da böyle geldi Diyerekten hemen lafı çevirdiler. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونُ Kendilerine Tevrat İncil kitaplarını vermiş olduklarımız, öz bir oğullarını tanıdıkları gibi benim peygamberimi tanırlar. Çünkü vasıflarını kitaplarında bulurlar. Ama ve inne feriqen minhum, onların ekseriyeti, büyük fırkaları, leektumunel hakkavum ya alemun, bile bile hakkı hakkati gizlerler. Onlar da bilirler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıkacağına kadar faran diye geçer. İncil'de faran, allah Teala'nın ahir zamanda göndereceği zatın Mekke'den çıkacağına kadar Yerine kadar, yurduna kadar, vasfına kadar, hicret edeceği Medine'ye kadar bütün hallerini bilirler. Ama bile bile gizlerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun için sorduğunda, Abdullahüm Selam hazretlerine ben bu ayetin tefsirini senden anlayayım, dinleyeyim. Çünkü ehli kitap halimi sensin. Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar buyurulduğunda, ben buna mana biraz veremiyorum. Çünkü siz bu kadar net bir şekilde tanıyabiliyor musunuz? Oğlunuz yani sizin elinizde düşmüş, kucağınızda büyümüş, bunun gibi tanırlar. O zaman Abdullah selam hazretlerine buyurdular. Vallahi ben Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemi oğlumdan daha iyi tanıyorum. Bu nasıl olur? Denicez Dömer Efendimiz buyurdu ki, radıyallahu an. Çünkü Tevrat Allah'ın kitabında okuduğum değiştirilmemiş şekliyle. Şimdi bir tane değiştirilmemiş bulamazsınız. Şimdi hepsi tarife uğradı. Allah'tan gelen Tevrat İncil'den efendim tam değişmemiş bir tane bulamazsınız. Hepsi tarifata uğradı. İçinden de hangisi değişti, hangisi değişmedi seçemezsiniz. Onun için bugün Tevrat İncil'i mutala etmek, mealen olsun okumak Müslümanlara haramdır, yasaktır. Çünkü Kur'an hepsini toplamış ve bize büyük bir rahmet olarak gönderilmiştir. Tevrat İncil'e bakılmaz artık. Ancak Allah'tan gelen kitaplara inanılır. Bu kadar. Vazifemiz inanmaktır. Okumak ve bakmak bize yasaklanmıştır. Ne diyor? O zaman Abdullah Aleyhisselam tahrif edilmemiş şekliyle bildiği için ben Allah'tan gelen Tevrat'ta onu öyle bir tanıyor, tanıtıyor ki Rabbul Alemin o vasıfları biliyorum ki diyor. Onun için oğlumdan iyi tanıyorum. Çünkü neden? Oğlumu ne kadar da biliyorsam da kadınların ne yaptığını ne bileyim. Yani insan hanımına ne kadar güvenirse güvensin. Allah'ın kitabı kadar güvenemez. Bir kadın dese bu çocuk sendendir. Çokları başkasından çocuk kapıp da kocasına senden diye yutturduğu var. E dolayısıyla tabii ki biz hanımlarımıza şüphe mi edeceğiz? Hanımlarımıza güveniyoruz ama Allah gibi güvenebilir miyiz? E dolayısıyla herkesin yanılma yanlış, yalan konuşma payı var. Allahü Teala'nın haşa ve kella hiçbir yalan yanlış yok. O halde tabii ki Allah'ın kelamına çocuğuma tanıdığımdan daha çok... Hanımıma güven, güvendiğim için allah, allah Teala Teala Hanımımdan çok güvendiğim için Çocuğumu tanıdığımdan ileri de onu Peygamberi tanırım Buyurdular E şimdi demek ki Rahmet Dünyada herkese şamil iken Ahirette Özel Kime özel İşte sayılan vasıflara sahip olanlara Takva sıfatına sahip onlara Zekat verenlere ayetlere inananlara ya onlar da Tevrat'a İncil'e onu Olmaz. Kur'an'a da inanacak. İnanmakla olmaz. Kur'an'a uyacak. Öbürlerini bırakacak. O Nebi-i Ümmi ahir zaman peygamberine ittiba edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dinine girecek. Diğer dinlerden ele tek çekecek. Onlara rahmetimi ayıracağım. Demek ki rahman sıfatı harfi fazla olmaksızı münasebetiyle tabii ki fazla rahmete delalet ediyor. Bu fazla rahmette. Dünyada mümine, kafire, herkese şamil olan bir iyiliği beyan ediyor. Bu manada Allahu Teala dünyada rahman oluyor. Ahirette rahim oluyor. Çünkü ahiretteki rahmeti sadece müminlere, inananlara, imanlı kullara ama imanlı kullara deyince işte dikkat edin bak açık oturumlara devamlı papazlar ağamlar çıkıyor. Onlar da böyle ikide bir imanlı insanlar, imanlı imanlı laflarını çok söylüyor. Şimdi onların imanlı lafıyla bizimki karışmasın birbirine. Bizim dediğimiz Kur'an'a inananlar, Muhammed Mustafa'ya inananlar sallallahu aleyhi ve sellem zaten eski peygamberle kitapların tümüne de inanmış oluyorlar. Onun için bizler burada Allah'ın rahmetine iki cihanda da mazhar Olacaklarız. Demek ki dünyada Rahman, kafir-mümin ayırmadan herkese ihsan ediyor, ahirette Rahim, rahmetini sadece inananlara tahsis ediyor. Burada Rahman sıfatındaki fazlalık ortaya çıkıyor. İkinci itibar Rahman sıfatında fazlalığı yine göz önünde bulunduruyoruz ama ne yönden? nimetlerin büyüklüğü yönünden şimdi dünyada nimete mazar olan şahısları göz önünde bulundurursak dünyada rahman oluyor çünkü dünyada rahmetine mazar olanların adedi fazla kafir münafık dahil olduğunda ama nimetlerin büyüklüğünü düşünürsek o manada büyük nimetler ihsan eden anlamında çok acıyan olursa o zaman ahirette rahman oluyor çünkü neden bu yönüyle Dünyadaki nimetler ahiret nimetlerine göre bir hiçtir. Bir insanın dünyada kavuştuğu tüm nimetler ahirette cennette bir girişiyle karşılaşacağı nimetlerden efendim mukayese edilemeyecek derecede düşüktür, basittir, değersizdir, geçicidir, fanidir. Ahiretin nimetleri bakidir, sonsuzdur, hele Allah'ımızın cemalini müşahede etme nimeti hangi nimetle dünyada kıyas edilebilir? Dünyanın hangi nimetiyle mukasiye edilebilir? Onun için rahman sıfatı nimetlerin büyüklüğü açısından rahmeti bol olarak ele alınırsa o zaman ahirette rahmandır. Çünkü ahirette yapacağı iyilikler sınırsızdır. Sonsuzdur. Ahiretin sonu yok. Cennetin sonu yok. Bir insan dese ki ahiret Katır trilyar senedir kafir olur. Çünkü sonu var demiş olur. Ondan sonra yok olacak demiş olur. Halbuki allah Teala Halidine fiyâbedâ. Cennet eyli içinde, cehennem eyli içinde orada ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar buyuruyor. E demek ki bunu sınırlamak insanı dinden çıkarır. O zaman allah Teala ahirette rahmandır çünkü oradaki nimetleri daha fazla o zaman rahmeti orada daha fazladır. Rahmete mazhar olanlar azdır ama onlara yapılan rahmetler çoktur. allah Teala'nın yüz rahmeti olduğu hadis-i şerifte beyan ediliyor. Bu yüz rahmetin bir rahmetini dünyaya ayırmıştır. 99 rahmeti kendi indinde ahirete saklamıştır. Şimdi dünyadaki bir rahmete Temas edilirken hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Bu kadar insanların içindeki acımalar, hayvanlardaki merhametler dahil. Bırak bu kadar yedi milyar insanın merhametini. Bir at yavrusunu emzirirken ona yüklenmeyeyim, ona zahmet vermeyeyim diye ayağını kaldırırken, bir hayvan yavrusuna yavrusunu emzirirken bir rahmet gösteriyor, bir acıma gösteriyor ki, o hayvanın atın, kedinin, köpeğin dahi yavrusuna şefkati ve acıması Allah Teala'nın dünyaya ayırdığı bir rahmetinden kendisine düşen hissedendir. Bir rahmetle Allah Teala bu dünya aleminde bu kadar mahlukatı, hayvanatı, kurtları, kuşları, insanları, cinleri bir rahmetiyle bu kadar efendim kaplamış o bir rahmet herkese yetiyor, artıyor da. Ya 99 rahmetin tecelli edeceği ahirette ne olacaktır? Demek ki rahmetin büyüklüğü nimetin büyüklüğünü ifade ediyor. Nimetlerin, lütufların, ikramların, ihsanların büyüklüğü de ahirette olacağından bu itibarla Allahu Teala ahirette Rahman oluyor. Dünyada Rahim oluyor. Çünkü dünyada çok insana rahmet ediyorsa da hepsine ettiği rahmet boyutu bir rahmetle sınırlı kalıyor 99 rahmet ahirette tecelli ediyor o itibarla da ahiretin rahmanı dünyanın rahimi denilebiliyor demek ki Errahman Errahim rahim, Allah u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ismi şerifleri besmelede cikrettikten sonra Fatiha'da tekrar zikrediyor ve böylece bu tekrar ile bizlere bazı talimlerde, öğretilerde bulunuyor. Bunların bir takım hikmetlerini alimler tefsirlerde zikrediyor. Tabii ki Rahman Rahim'in bir zatî sıfatlar itibarıyla düşünülmesi var bir de Allahu Teala ve Teccadhas Hazretlerinin zatına ait olan sıfatlar var. Bir de kamil sıfatlarına ait olan vasıflar var. Şimdi demek ki Besmele'de geçen Er-Rahman, er rahim öz zatına mahsus olan rahmetten haber veriyor. Fatiha'da geçen Er-Rahman, er rahim kamil sıfatları, yüksek sıfatlarıyla alakalı olarak zikrediliyor ki tabi ki bu efale teallük ediyor. Dolayısıyla neticede bize yaptığı iyilikler olarak cezahür ediyor. Ayrıca burada Hemen besmelede Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman Rahim isimleri zikrediliyor. Hemen peşine Elhamdülillah Rabbil Alemin dedikten sonra Errahman Rahim tekrar bu iki isim şerif zikrediliyor. Yani zikre teşvik ediliyor. Allah Teala'nın çok anılmasına, isimlerinin çok yad edilmesine, asla ihmal edilmemesine işaret ediliyor. Çünkü sevginin alameti sevdiğin şeyi çok anmaktır. Aşhanımızın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere hemen şey en bir şeyi seven onu çok anar, çok hatırlar, çok yad eder, çok bahseder, dilinden, gönlünden düşürmez. Onun için insana derler ki sen de bu adamı ne kadar seviyorsun ya? Bunu nereden anlarlar? O adamdan çok bahsetmesinden anlarlar. Demek ki bu tekrarda çok büyük hikmetler var. Tekrar tekrar Allahu Teala bu isim şerifleri zikrediyor ve rahmete mazhar olmak için ham gerektiğine işaret ediyor. Yani Er Rahim hangi konuda burada zikrediliyor? O bütün hamlerin kendisine mahsus olduğu zatın vasfı olarak zikrediliyor. Demek ki Allahu Teala'nın bu sonsuz rahmetine kavuşmak isteyenler isteyenlerin yolu Hamdü senada bulunmaktan geçiyor. Hamd etmeyenler rahmete eremezler. Beşerden ilk hamdeden tabii ki ilk yaratılan Adem Aleyhisselam. Yaratıldığında ruh burnundan girdi ve kuru kara kokmuş çamurdan kotkot kot öten saksı gibi efendim bir halde senelerce bekleyen Adem Aleyhisselam'ın İskeleti, çamuru, hamuru burnundan giren, giren ruh ile beyin fonksiyonları tabii hemen devreye girerek oradan doğru aşağı doğru ruh girerken o çamur bir anda et, kemik, deri halinde, efendim iskelet, et, kemik, deri halinde bir beşer olurken hani çoğumuzun da başına geldiği üzere e, bir efendim rüzgar veyahut e, bir toz burnumuza kaçtığında hemen insan hapşırdığı gibi ruh burundan girer girmez. Adem Aleyhisselam aksırıyor. Aksırınca hemen elhamdülillah diyor. Ona bu hamdi kim öğretti? Allahü Teala. Nasıl öğretti? E yeni yaratılıyor zaten. E, ondan evvel bir ders alması vakıa değil. İlham edilerek, kendisine vahyet ederek içgüdüsel diyorsunuz şimdi siz. Demek Allahu Teala onun içine o hamd zikrini ilham ediyor. Ve o da hemen elhamdülillah deyince Allahu Teala ona "Yerhamuke Rabbuke ya Adem. Ey Adem, Rabbin sana rahmet etsin. Velizalike halakuke." Zaten senin için yarattı. Rahmet için yarattı. Acıdığı için yarattı. Yokken var etti. Yokluk bütün şerlerin, zevallerin, çirkinliklerin, noksanlıkların yuvasıyken seni varlık alemine çıkardı ki bütün hayırların, kemallerin, Hüsünlerin, cemallerin ve merkezi olan varlık alemidir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? İnsan yokken ne Allah tanıyabilir, ne cennet dünyadan haberi var, ne ahiretten haberi var. Yok olanın hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir kemalattan, hiçbir faziletten efendim nasibi yok. Ama varlık sahasında çıkanlara ne kadar büyük rahmetler tecelli ediyor. Onun için Allah Teala ve Teakkeddis Hazretleri ne buyurdu? Rabbin sana acısın rahmetiyle muamele buyursun ey Adem. Zaten senin için yarattı. Rahmeti için yarattı. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Tebarek ve halakum Rabbinin rahmetine mazhar olanlar kafirlerden, münafıklardan ve cehenneme gireceklerden müstesnadırlar. Rabbin kullarını ateşe atmak için yaratmadı ya rahmete mazhar olsunlar diye yarattı. Ama o kullar kendilerini lanete namzet ettiler. Rahmetten sıyrıldılar. Allah muhafaza buyursun işte bak. Şu saatte oturduğunuz, dinliyorsunuz dünyanın nerelerinden dinleyen kardeşlerim. Bu sonsuz rahmete mazhar oluyorsunuz. Allah'ın rahmetinden büyük eseri olan Hazreti Kur'an'ı dinliyorsunuz. Allah'ımızın Rahman Rahim isimlerini dinliyorsunuz, sıfatlerini dinliyorsunuz. Bundan büyük bir iş var mıdır? Rahmetin bundan büyük zuhuru, tezahürü var mıdır? Daha ne arıyorsunuz? Hemen Elhamdülillah deyin. Allah bir daha haftaya da, bir daha haftaya da. Ölünceye kadar nasip eylesin. Tekrar tekrar nasip eylesin. Bu derslerden bizi mahrum etmesin. İsimlerini, sıfatlerini zikretmekten, anlatmaktan, anlamaktan, dinlemekten bizi mahrum etmesin. Muhteremler, ne büyük işteyiz elhamdülillah. Demek ki, Rabbimize hamd ederek, şükrederek, zikrederek, fikrederek, bu Rahman ve Rahim isimlerinin beyan buyurduğu Müjde buyurduğu, vaat buyurduğu, ilahi rahmete, sonsuz rahmete mazhar olarak cennetine gireceğiz, cemalini göreceğiz inşallah. Sonsuz nimetlere cennetlerde ereceğiz inşallah. Allah hepimize rahmetiyle muamele buyursun diye niyaz edelim, dua edelim. Efendi kardeşlerimiz ve böylece sözümüze son verelim inşallah. Hepinizi Allah'a emanet edelim ve özellikle yakında verdiğimiz şehitler, Bunca şehitler onları aştı yüzlere ulaştı. Bu son zamandaki askerimiz, polisimizin şehitleri ve diğer bütün geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet.